Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Biz onun ardından kavminin üzerine onları helak etmesi için gökten herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik. Onları helak eden sadece tek bir sayha oldu akabinde onlar bir anda üflenen mum gibi hemen sönü verdiler. Yazıklar olsun okullara ki onlara bir resul gelmeye görsün. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Onlardan önce nice kavimleri helak ettiğimizi, onların artık bir daha kendilerine dönemeyeceklerini onlar görmediler mi? Elbette onların hepsi kıyamet gününde bir araya toplanıp, hesap için huzurumuzda hazır bulunacaklardır. Halbuki o ölü yeryüzü öldükten sonra tekrar dirilme hususunda onlar için bir ayettir. Biz ona hayat verir ve ondan daneler çıkarırız da onlardan yerler. Hem orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler yaptık. İçlerinde coşkun kaynaklar akıttıkça akıttık. Bunu onun meyvelerinden yesinler diye böyle yaptık. Halbuki o mahsulü elleriyle yapmamışlardı. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanların kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah Subuhandır her türlü noksanlıktan münezzehtir. Gece de onlar için bir ayettir. Biz ondan, gündüzü sıyırıp çıkarırız da, onlar birden karanlıkta kalıverirler. Güneş de, kendisi için belirlenen bir yörüngede akıp gitmektedir. İşte bu, aziz, alim, bütün şerefin ve kudretin sahibi olan, her şeyi ve herkesi bilen, Allah'ın takdiridir. Aya da kendi yörüngesinde bir takım menziller tayin ettik. Nihayet o, hilal şekline benzer eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede akıp giderler. Yine onların zürriyetlerinden olan Nuh'u akıp giden dolu bir gemide taşımamız da onlar için bir ayettir. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri daha nice nakil vasıtası olacak şeyler yarattık. Eğer biz dilesek onları suda boğarız da ne onların imdatlarına koşan olur ne de kurtulabilirler. Ancak tarafımızdan bir rahmet ve imtihan gereği belli bir süreye kadar onları kurtarıp dünyada faydalandırmak başkadır. Hal böyleyken onlara, önünüzde ve arkanızda olan, yaptığınız ve yapmayı geride bıraktığınız şeylere karşı takva sahibi olun, Allah'ın ve ahiretin hesabını yaparak kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ki, size merhamet edilsin denildiği zaman bu nasihati dinlemezler. Ve onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün. Mutlaka ondan yüz çevirirler. Bir de onlara Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden Allah yolunda infak edin denildiği zaman kafirler iman edenlere derler ki Allah'ın dilediği takdirde doyuracak kimseyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir dalalet içindesiniz. Eğer doğru söyleyenlerden iseniz söyleyin bakalım, bu vaat ettiğiniz kıyamet ne zaman gerçekleşecek? derler. Resulüm, onlar ancak seninle ve Allah'ın ayetleriyle çekişip dururken, kendilerini ansızın yakalayıp helak edecek tek bir sayha bekliyorlar. İşte o anda onlar birbirlerine ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de Ailelerine geri dönebilirler. Nihayet, Suğur'a ikinci defa üfürülür. Bir de bakarsın ki onlar, kabirlerinden kalkıp akın akın Rablerinin huzuruna doğru koşarlar. İşte o zaman derler ki, Yazıklar olsun bize, bizi yattığımız yerden kim kaldırdı? Bu, Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Demek ki bize gelen rasuller doğruyu söylemişler. Resulüm, onları helak eden sadece tek bir sayha oldu. Akabinde onların hepsi bir araya toplanıp hesap için huzurumuzda hazır bulundular. Artık o gün hiç kimseye hiçbir şekilde zulmedilmez. Size ancak yaptıklarınızın karşılığı verilir. Muhakkak ki o gün dünyadayken cennete koşan cennet ehli, tatlı bir uğraş içinde mutlu ve sevinçlidirler. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerine yaslanıp kurulurlar. Orada onlar için çeşit çeşit meyveler ve istedikleri her şey vardır. Bir de onlara rahim olan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Rablerinden selam hitabı vardır. Allah kıyamet günü suçlulara şöyle buyurur. Ey mücrimler, bugün iman edenlerden ayrılın. Ey Adem oğulları, ben size şeytana abdolmayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır diye sizden ahit almamış mıydım? Bana abd İşte işte bu sırat-ı bana dost doğru varan yoldur dememiş miydim? Ant olsun ki o şeytan sizden pek çok nesli dalalete düşürmüştür. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Allah aklını kullanmayıp ahdini bozanlara o gün buyurur ki, işte bu size vaat edilen cehennemdir. Ayetlerimi ve Resulümü inkar ettiğinizden dolayı bugün oraya girin. O gün onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını elleri bize söyler, ayakları da buna şahitlik eder. Eğer biz dileseydik onların gözlerini tamamen kör ederdik de böylece onlar bir ışık bulabilmek için yola dökülüp ne yapacaklarını bilemez bir halde koşuşurlardı. Fakat nasıl görecekler ki? Yine biz dileseydik, onların durumunu oldukları yerde çok kötü bir hale dönüştürürdük de, bundan kurtulmak için ne ileri gitmeye güçleri yeter ne de geri dönebilirlerdi. Biz kime uzun ömür verirsek onu yaratılış itibariyle tersine çevirir, gücünü azaltır ve hafızasını zayıflatırız. Onlar hala ibret alıp akıllarını kullanmayacaklar mı? Biz o Resulümüze şiir öğretmedik. Zaten bu ona yaraşmazdı da. Onun getirdiği ancak tüm alemler için bir zikir, öğüt ve hatırlatma ve apaçık hakkı beyan eden bir Kur'andır. Bu Kur'an manen diri olanları uyarması ve kafirlerin üzerine o azap sözünün hak olması için ona indirilmiştir. Onlar görmediler mi ki şüphesiz biz onlar için kudretimizin eseri olan nice hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip olmuşlardır. Biz o hayvanları onlara boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmına binerler, bir kısmını da yerler. Onlar da kendileri için daha nice menfaatler ve içecekleri süt vardır. Onlar hala şükretmeyecekler mi? Fakat tam tersine onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o ilah edindiklerinin onlara yardım etmeye güçleri yetmez kendileri ise onlara hizmet etmek için hazır askerlerdir. Resulüm, onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz. İnsan gerçekten bizim kendisini bir nutfeden, dökülen bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi? Buna rağmen bir de bakarsın ki o, Nefsini şirk koşarak bize apaçık bir hasım kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi. Dedi ki, şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? De ki, tecelli edip onları ilk defa inşa edip yaratan onu tekrar diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı bilendir. O sizin için yeşil ağaçtan bir ateş var edendir. Şimdi siz ondan kendiniz için ateş yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerini de yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Ve o hallaktır, alimdir. Yarattığını yok edip yeni bir yaratılışla tekrar yaratan her şeyi ve herkesi de bilendir. Bir şeyin olmasını dilediği zaman, onun emri ona sadece ol demektir. O da hemen verir. Her şeyin melekutu, mülkiyet ve idaresi, kudret elinde olan Allah, Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir. Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz.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 Tüm çabası ve gayretiyle haykırarak insanları Allah'ın yoluna sevk edenlere Bu sevk ve idareyi yaparken Zikir olan Allah'ın kelamını okuyanlara And olsun ki Muhakkak ki sizin ilahınız Elbette vahid Sıfatlarında ve isimlerinde tek olan Allah'tır O hem göklerin Yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, hem de doğuların ve batıların, doğanın da ölenin de, görünenin de görünmeyenin de Rabbidir. Muhakkak ki biz, dünya semasını bir süsle, yıldızlarla süsledik. Ve onu, itaat dışına çıkan, inatçı ve isyankâr, her şeytandan koruduk. Onlar artık, Meleği alayı ileri gelen melekler topluluğunu dinleyemezler. Dinlemeye kalkarlarsa her taraftan yıkıcı bir ışıkla taşlanırlar. Kovulup atılırlar ve onlar için daimi bir azap vardır. Ancak o meleklerin konuşmalarından bir söz kapan olursa onu da delip geçen yakıcı bir ışık takip eder. Resulüm, şimdi sor onlara, yaratılış bakımından onları yaratmak mı daha zor, yoksa bizim semalarda yarattıklarımızı yaratmak mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık. Ama hayır, sen bu olağanüstü kudretimizi hayret ve hayranlık verici buldun, onlarsa seninle alay ediyorlar. Onlar kendilerine nasihat edildiği vakit düşünüp öğüt almazlar. Bir mucize görseler hemen onunla alay ederler. Derler ki, bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir. Gerçekten biz öldükten, toprak ve kemik haline geldikten sonra biz mi bir daha diriltileceğiz? Önceki atalarımız da mı? ''Rasûlüm, de ki, evet, hem de hor ve hakir olarak diriltileceksiniz.'' O, diriltme için suğura üfürülüş, çok şiddetli bir sayha ve tek bir haykırıştan ibarettir. O anda hemen onların gözleri açılır, etraflarına bakınırlar. Ve derler ki, ''Yazıklar olsun bize.'' Bu, herkesin hesaba çekileceği din günüdür. Melekler onlara der ki, Evet, işte bu, yalanladığınız ayrım ve hüküm günüdür. Meleklere ise o gün şöyle denilir. Zalimleri, onlarla aynı yolda giderek onlar gibi olan eşlerini, yoldaşlarını ve Allah'tan başka abdoldukları şeyleri, Hepsini bir araya toplayın. Onları cehennemin yoluna sevk edin. Ve onları orada durdurun. Çünkü onlar orada sorguya çekilecekler. Melekler o zalimlere derler ki, Size ne oldu ki bugün birbirinize yardım etmiyorsunuz? Hayır, onlar o gün zilletle boyun bükerek, Rablerine teslim olmuşlardır. O gün onlardan bir kısmı diğer bir kısmına dönerek hesap sorar. Uyanlar tabi olduklarına, ''Siz bize sağdan gelirdiniz de bize haktan yana görünürdünüz.'' derler. Tabi oldukları da derler ki, ''Hayır, siz zaten Allah'a iman eden kimseler değildiniz.'' Hem bizim sizin üzerinizde hiçbir gücümüz de yoktu. Milakisiz, siz azgın bir kavimdiniz. Fakat bugün Rabbimizin azap sözü hepimizin üzerine hak oldu. Muhakkak ki biz hak ettiğimiz cezayı tadacağız. Evet, biz sizi azdırdık. Çünkü kendimiz de azmıştık. Şüphesiz o gün... Onlar azapta ortaktırlar. İşte muhakkak ki biz suçlulara böyle yaparız. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman, onlar kibirlenerek büyüklük taslıyorlardı. Biz mecnun bir şair için ilahlarımızı mı bırakacağız diyorlardı. Bilakis o, Resulümüz, hak olan Kur'an'la onlara geldi ve kendinden önceki rasullerimizi tasdik etti. Muhakkak ki siz kıyamet günü o elem verici, iç yakan azabı tadacaksınız. Ve siz sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. İşte onlar için bir kısmı bu dünyada da bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlar ikram görenlerdir. Naim cennetlerinde. Onlar tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar. Onların aralarında kaynağından doldurulmuş kadehler dolaştırılır. O içecek bembeyazdır. İçenler için tarifi imkansız şekilde lezzetlidir. O içecek baş döndürmez ve içenler onunla sarhoş olmaz. Onların yanlarında bakışlarını eşlerinden ayırmayan iri gözlü, güzel bakışlı huriler vardır. Sanki onlar saklı yumurtadan çıkmış ve gün yüzü görmemiş gibidirler. O gün Onlardan bir kısmı diğer bir kısmına dönerek sohbet edip birbirlerine sorular sorarlar. Sohbet edenlerden biri, ''Doğrusu benim bir arkadaşım vardı.'' der. O bana derdi ki, ''Sen de dirilmeyi tasdik edenlerden misin?'' ''Biz öldükten, toprak ve kemik haline geldikten sonra biz mi bir daha diriltilip hesap vereceğiz?'' O zat yaşadığı bu hadiseyi anlattıktan sonra Allah orada bulunanlara ''Siz işin gerçeğine vakıf mısınız?'' buyurdu. Derken konuşan baktı ve arkadaşını cehennemin ortasında gördü. Ona dedi ki ''Allah'a yemin ederim ki sen az daha beni de cehenneme yuvarlayıp mahvedecektin.'' Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de sizinle beraber orada bulunanlardan olacaktım. Peki nasılmış? Biz dünyada ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyecek, cennette ebedi olarak kalacak ve biz imanımızdan dolayı azap görmeyecek kimseler değil miymişiz? Şüphesiz bu azim faziletin, gerçek kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Çalışanlar böylesi bir kurtuluş ve saadet için çalışsınlar. Şimdi böyle bir nimetle ağırlanmak mı daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Şüphesiz biz o zakkum ağacını zalimler için bir imtihan vesilesi kıldık. Elbette o Cehennemin dibinde bitip çıkan bir ağaçtır. Onun tomurcukları sanki şeytanların başları gibi içi boş ve acıdır. Cehennemdekiler ondan yerler ve karınlarını onunla doldururlar. Sonra onlar için bunun üstüne içlerini yakan kaynar sudan bir içecek vardır. Bütün bunlardan sonra onların dönüşleri Elbette cehennemedir. Çünkü onlar babalarını dalalette buldular. Ama onların izlerinde koşuşturmaya, onların yaptıkları yanlışı yapmaya devam ettiler. Andolsun onlardan önceki ümmetlerin çoğu da dalalete düşmüştü. Yine andolsun ki biz onlara da uyarıcılar göndermiştik. Bak! Uyarılanların akıbeti nasıl oldu? Ancak Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. Onlar o gün kurtuluş ve saadete erenlerdir. Andolsun ki Nuh kavminden ümidini kesince bize yalvararak dua edip nida etmişti. Biz de duaya ne güzel icabet edeniz. Onu ve ehlini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Biz yeryüzünde yalnız Nuh'un zürriyetini kalıcı kıldık. Sonradan gelenler için de ona hayırlı ve şerefli bir nam bıraktık. Bütün alemlerde Nuh'a selam olsun. İşte biz muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü O bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz Nuh'u yalanlamalarından dolayı diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de O'nun yolundan gidenlerdendi. Muhakkak ki O Rabbine selim bir kalp ile geldi. Hani O bir bayram gecesi babasına ve kavmine şöyle demişti. Siz kime abdolup kulluk ediyorsunuz? Allah'tan başka bir takım uydurma ilahlara mı tapmak istiyorsunuz? Peki, alemlerin Rabbi hakkındaki zannınız nedir? Derken onların Allah'a iman etmeyeceklerini anladığında, başını kaldırıp onların taptıkları yıldızlara şöyle bir nazar edip baktı. Ve ben hastayım dedi. Bunun üzerine kavmi onu orada bırakıp, arkalarını dönüp bayram yerine gittiler. Sonra İbrahim gizlice onların uydurma ilahlarının yanına vardı. Oraya konmuş yemekleri görünce o putlara dedi ki, Size sunulan bu yemekleri yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz? Yoksa konuşamıyor musunuz? Derken sağ eliyle kuvvetli bir darbe indirmek üzere gizlice onların üzerlerine vardı da onları kırıp parçaladı. Akabinde Kalmik koşarak ona geldiler. İbrahim dedi ki, yonttuğunuz şeylere mi olup kulluk ediyorsunuz? Oysa ki sizi de yaptığınız bu şeyleri de Allah yaratmıştır. Onlarsa dediler ki, Onun için yüksekçe bir bina yapın ve içinde bir ateş yakıp derhal onu ateşe atın. Böylece ona bir tuzak kurup onu alçaltmak istediler. Fakat biz onları en alçak kimseler kıldık. Nihayet biz kendisini ateşten kurtardıktan sonra İbrahim, Kavmine dedi ki, Muhakkak ki ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Ve bize de dua edip dedi ki, Rabbim, bana salihlerden olacak bir evlat hibe edip ihsan et. Bunun üzerine biz de onu Halim, yumuşak huylu bir oğul olan İsmail ile müjdeledik. Ne zaman ki çocuk onunla beraber yürüyecek çağa erişince İbrahim ona, ''Yavrucuğum, ben uykumda seni kesip Allah'a kurban ettiğimi görüyorum. Bir bak, düşün. Sen ne görüyorsun, ne düşünüyorsun?'' dedi. O da cevaben, ''Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.'' Dedi. Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup İbrahim kurban etmek için onu anının bir tarafı yere gelecek şekilde yanı üzerine yatırınca Biz ey İbrahim diye ona nida ettik Andolsun sen bir Resul olarak Allah'ın muradını anladın ve gördüğün rüyanı gerçekleştirdin işte biz, muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu apaçık bir imtihandı. Ve biz ona büyük bir kurbanı fidye olarak verdik. Sonradan gelenler için de ona hayırlı ve şerefli bir nam bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte biz, muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü O, bizim mümin kullarımızdandı. Biz de O'nu, salihlerden bir nebi olan İshak ile müjdeledik. O İsmail'i de, İshak'ı da mübarek, kutlu ve şerefli kıldık. Lakin her ikisinin neslinden Güzellik yapanlar da vardır, nefsine apaçık zulmedenler de. Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a da lütufta bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntı olan Firavun'un zulmünden kurtardık. Onlara yardım ettik de galip gelen onlar oldular. Biz onlara apaçık anlaşılan bir kitap olan Tevrat'ı verdik. Her ikisini de, Sırat-ı Mustakime, Doğru Yola, Hidayet ettik. Sonradan gelenler için de, Onlara, Hayırlı ve şerefli bir nam bıraktık. Musa ve Harun'a selam olsun. İşte biz, Muhsinleri, Güzellik yapıp, Güzel olanları, Böyle mükafatlandırırız. Çünkü, İkisi de bizim mümin kullarımızdandı. Muhakkak ki İlyas da gönderdiğimiz rasullerdendi. Hani o kavmine şöyle demişti. Siz hala takva sahibi olmuyor, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışmıyor musunuz? Yaratıp biçim vererek düzenleyenlerin en güzeli olan, sizin de Rabbiniz, sizden önceki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da taştan yontulmuş bir put olan baale mi dua edip yalvarıyorsunuz? Fakat onlar onu yalanladılar. Bu sebeple muhakkak ki onlar elbette cehennemde hazır bulundurulacak olanlardır. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. Sonradan gelenler için de ona hayırlı ve şerefli bir nam bıraktık. İlyas'a selam olsun. İşte biz, muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Muhakkak ki Lut da gönderdiğimiz rasullerdendi. Hani biz onu ve bütün ailesini kavminin işlediği hayasızlıktan dolayı onlarla beraber helak olmaktan kurtarmıştık. Ancak bir koca karı olan karısı müstesna. O geride azaba uğrayacaklarla beraber kalanlardan oldu. Sonra diğerlerini darmadağın ettik. Ey insanlar! Elbette siz sabah ve akşam onların harap olmuş yurtlarının yanından geçip gidiyorsunuz. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Muhakkak ki Yunus da gönderdiğimiz rasullerdendi. Hani o kavminden hiç kimse ona iman etmedi diye dolu bir gemiye binip kavminden kaçmıştı. Gemi denizin ortasında fırtınaya yakalandı. Gemidekiler, içimizde uğursuz biri var dediler ve onu gemiden atmak için aralarında Kur'a çektiler. Yunus, Kur'ayı kaybedenlerden oldu ve onu denize attılar. Yunus, Rabbinden izinsiz olarak kalminden ayrıldığı için denizin ortasında kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu. Eğer o tövbe ve istiğfar edip Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Derken biz onu balığın karnından çıkarıp hasta bir vaziyette ıssız bir yere bıraktık. Ve üzerine gölge yapması için geniş yapraklı, kabak türünden bir ağaç bitirdik. Daha sonra onu yüz bin veya daha fazla insana Rasul olarak gönderdik. Sonunda kavmi ona iman ettiler. Bunun üzerine biz de onları belli bir süreye kadar dünya nimetlerinden faydalandırdık. Rasulüm, şimdi sor onlara, Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da onlar buna şahit mi oldular? Dikkat edin, muhakkak ki onlar iftira edip Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Şüphesiz onlar yalancıdırlar. Allah kızları oğullara tercih mi etti? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Hiç tezekkür ederek düşünüp ibret almıyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru sözlülerden iseniz bu iddianızı doğrulayacak kitabınızı getirin. Bir de onlar, melekler ve cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Andolsun ki cinler de kıyamet günü huzurumuzda hesap vermek için Hazır bulunacaklarını bilirler. Dikkat edin! Allah Subhan'dır. Onların vasıflandırmalarından ve her türlü noksanlıktan münezzehtir. Onlar Allah'a iftira ettikleri için cehenneme gireceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. Ey kafirler! Ne siz, ne de abd olup kulluk yaptıklarınız, cehenneme girecek kimseden başkasını fitneye düşürüp, Allah'a karşı azdırıp saptıramazsınız. Allah'ın rızası için saf bağlayanlar şöyle derler, bizden her birimizin sadece Allah tarafından bilinen bir makamı vardır. Muhakkak ki biz, Allah'ın rızası için Saf saf dizilenleriz. Muhakkak ki biz Allah'ı tesbih edenleriz. Müşrikler daha önce şöyle diyorlardı. Eğer bizim yanımızda da öncekilere verilenlerden bir zikir olan kitap bulunmuş olsaydı, muhakkak ki biz de Allah'ın ihlaslı kulları olurduk. Fakat Kur'an kendilerine gelince onu inkar ettiler. Ama yakında onlar, hak ettikleri cezanın ne olduğunu bilip görecekler. Andolsun, Resul olarak gönderilen kullarımız hakkında, şu sözümüz geçmiştir. Şüphe yok ki, onlara mutlaka yardım edilecektir. Ve şüphesiz, bizim ordumuz galip gelecektir. Resulüm, o halde sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir ve onları gözetle. Yakında karşılaşacakları azabı onlar da görecekler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? Azap onların sahasına indiğinde uyarılanların fakat iman etmeyenlerin sabahı ne kötüdür. Resulüm. Bu sebeple sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir ve onları gözetle. Yakında karşılaşacakları azabı onlar da görecekler. Senin Rabbin izzet sahibi olan Rab'dır ki Subuhandır. Her türlü noksanlıktan ve onların vasıflandırmalarından münezzehtir.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 Allah adına Saad Şan, şeref ve zikir sahibi Hatırlatmalar ve öğütler içeren Kur'an'a and olsun ki İnkar edenler Sahte bir gurur ve Hak'tan ayrılık içindedirler Biz Onlardan önce Nice nesilleri helak ettik Onlar da feryat ettiler Oysa artık kurtuluş vakti değildi. Kafirler, kendilerine içlerinden bir uyarıcı Resulün gelmesine şaştılar ve şöyle dediler, bu yalancı bir sihirbazdır. O, bütün ilahları bir tek ilah mı yaptı ve Allah'tan başka ilah yok mu, diyor. Doğrusu bu, gerçekten şaşılacak bir şeydir. Onlardan ileri gelenler, Öne atılıp, yürüyün ve ilahlarınıza bağlılıkta sabredin. Dininizden taviz vermeyin. Elbette sizden istenen şey de budur. Biz son din olan İsa'nın dininde de bunu işitmedik. Bu, uydurmadan başka bir şey değildir. Zikir olan Kur'an aramızdan ona mı indirildi, dediler. Hayır, onlar... Benim zikrim olan bu Kur'an hakkında şüphe içindedirler. Doğrusu onlar henüz benim azabımı tatmadılar. Yoksa aziz ve vehhab, bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve karşılıksız hibe eden Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yahut göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü Hakimiyet ve hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse ellerinden geleni yapıp, sebeplerle göğe yükselsinler de, kainata hükümran olsunlar bakalım. Onlar çeşitli taraftarlardan oluşmuş ve işte şurada, Mekke'de bozguna uğratılacak, derme çatma bir ordudur. Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, sütunlar üzerine kurulu saraylar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da rasullerimizi ve ayetlerimizi yalanlamışlardı. İşte onlar da böyle taraftarları olan kavimlerdi. Onlardan her biri rasullerini yalanladı da bu yüzden onlara azabım hak oldu. Bu Mekkeli müşrikler de ancak bir an gecikmesi olmayan ve onları helak edecek olan tek bir sayha mı bekliyorlar? Üstelik onlar bizim azabımızla alay ederek şöyle dediler. Rabbimiz, bizim azaptan payımızı hesap gününden önce hemen şimdi ver. Resulüm, sen o müşriklerin söylediklerine sabret ve Kuvvet sahibi kulumuz Davud'u hatırla. Çünkü o, Evvâb, daima Allah'a yönelen, bağrı yanık ve çokça tövbe eden biriydi. Şüphesiz biz, akşam sabah onunla beraber tesbih eden dağları onun emrine vermiştik. Toplanıp gelen kuşları da onun emrine vermiştik. Hepsi onunla beraber Evvâb. Allah'a yönelir, onu tesbih eder ve çokça tövbe ederler idi. Ve biz onun mülkünü güçlendirdik. Ona hikmet ve hak ile batılı ayır dedici güzel konuşma kabiliyeti verdik. Resulüm, sana o davacıların haberi geldi mi? Hani onlar mabedin duvarına tırmanmışlardı. Onlar Davud'un yanına girince Davud onlardan ürkmüştü. Onlar: Korkma. Biz birimiz diğerine haksızlık etmiş iki davacıyız. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver ve bize haksızlık etme de bizi dümdüz ve hakka dost doğru varan yola hidayet et. dediler. Onlardan biri şöyle dedi: İşte bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse tek bir koyunum var. Hal böyleyken onu da bana ver dedi ve tartışmada beni yendi. Davut ona dedi ki: "Andolsun kardeşin senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana zulmetmiştir. Zaten ortakların pek çoğu birbirine gerçekten haksızlık eder. Ancak iman edip salih amerler işleyenler müstesna. Fakat onlar da pek azdır. Akabinde Davud bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı ve Rabbinden mağfiret dileyerek öyle bir iki büklüm olarak rükûya kapandı ve bize yöneldi ki onun bu istiğfar ve tesbihine dağlar ve kuşlar da iştirak etti. Bunun üzerine biz de bu konuda yaptığı hatadan dolayı onu mağfiret ettik. Muhakkak ki bizim katımızda onun için elbette bir yakınlık ve varılacak güzel bir yer vardır. Bir de ona dedik ki, ''Ey Davud, şüphesiz biz seni yeryüzünde bir halife yaptık. O halde insanlar arasında hak ile hüküm ver.'' Nefsinin hevasına, arzu ve isteklerine de tabi olma. Yoksa o seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara, hesap gününü unuttukları ve böyle yaşadıkları için çok şiddetli bir azap vardır. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu, kafirlerin zanlıdır. Artık kıyamet günü atılacakları cehennem ateşinden dolayı, yazıklar olsun o kafirlere. Yoksa biz, iman edip salih ameller işleyenleri, yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir mi tutacağız? Veya muttakileri, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları, haktan sapan, suçlu facirler gibi mi sayacağız? Resulüm, bu Kur'an, iman edenler ayetlerini tedebbür etsinler, arkasındaki manayı tefekkür edip düşünsünler ve Rabbine yönelen gönül ve akıl sahipleri öğüt alıp Allah'ın muradını anlasınlar diye sana indirdiğimiz mübarek, şanı yüce ve insanı yücelten bir kitaptır. Bir de biz Davuda oğlu Süleyman'ı bahsettik. O ne güzel kuldu. Çünkü o da evvab, daima Allah'a yönelen, yanık ve çokça tövbe eden biriydi. Hani ona bir akşamüstü bir ayağını tırnağa üstüne dikip üç ayağının üzerinde duran çalımlı ve soylu atlar arz edilmişti. O da. Gerçekten ben maddi ve manevi her türlü hayırlı sevgiyi Rabbimi bana zikrettirdiğinden ve şükrettirdiğinden dolayı sevdim, dedi. Nihayet o atlar gözden kaybolup gittikleri zaman Süleyman adamlarına onları bana geri getirin, dedi. Atlar gelince de onların bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Onları sevdi. Andolsun olsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik ve tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra o tövbe edip bize yöneldi. Süleyman, Rabbim beni mağfiret et ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir mülk ve hükümranlık ikram et. Muhakkak ki sen vehhabısın, karşılıksız veren, ve hibe edensin, dedi. Bir de rüzgarı onun emrine amade kıldık. Rüzgar onun emriyle, dilediği yere, dilediği şeyi ulaştırmak için süratli fakat yumuşak olarak eserdi. Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan cinlerden her bir şeytanı, ayrıca zincirlerle bağlı olarak diğerlerini de onun emrine verdik ve ona şöyle dedik İşte bu bizim sana ihsanımızdır Artık sen dilersen başkalarına ver veya verme Sen ne yapacağını bizim ihsanımızla biliyorsun Ve sen bundan dolayı hesaba çekilmeyeceksin Muhakkak ki bizim katımızda onun için elbette bir yakınlık ve varılacak güzel bir yer vardır. Resulüm, kulumuz Eyyub'u da an. Hani o, Rabbine, doğrusu şeytan, bana verdiğin imtihanlar üzerinden, benimle alay ederek, bana bir eziyet ve azap dokundurdu, diye nida etmişti. Biz de ona, ayağınla yere vur. İşte, sana şifa olması için, yıkanılacak ve içilecek serin bir su buyurduk. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve Rabbine yönelen gönül ve akıl sahipleri için bir öğüt ve örnek olmak üzere hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini daha bahşettik. Akabinde hastalığı esnasında hanımının yaptığı bir hatadan dolayı eğer sağlığı yerine gelirse, ona yüz değnek vuracağına yemin eden Eyyub'a şöyle buyurduk. Eline bir demet sap al ve onunla hanımına vur, yeminini bozma. Hakikaten biz onu sabreden bir kul olarak bulduk. O ne güzel kuldu. Çünkü o evvâb. Daima Allah'a yönelen, bağrı yanık, ve çokça tövbe eden biriydi. Resulüm, kuvvet ve basiret sahibi olan kullarımız, İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Şüphesiz biz onları, samimi bir şekilde, asıl varılacak yer olan, ahiret yurdunu zikreden, ve onun hesabını yapan, ihlaslı kullar kıldık. Muhakkak ki onlar, bizim katımızda elbette seçkin, hayırlı kimselerdendir. İsmail'i, el Zülkif'li de an. Hepsi de seçkin ve hayırlı kimselerdendi. İşte bu, müminler için bir hatırlatmadır. Şüphesiz ki, muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için ahiret günü, varılacak güzel bir yer vardır. Kapıları kendilerine açılmış olan adın cennetleri. Onlar orada tahtlar üzerine yaslanıp kurulurlar, orada onlara hizmet için hazır bekleyenlerden birçok meyveler ve içecekler isterler. Yanlarında da bakışlarını eşlerinden ayırmayan yaşıt güzeller vardır. İşte bunlar hesap günü için size vaat olunmuş şeylerdir. Muhakkak ki bu bizim sizin için ahirette hazırladığımız rızkımızdır. Onun bitip tükenmesi de yoktur. İşte bunlar muttakiler için hazırlanmış nimetlerdir. Fakat haddini bilmez azgınlar için ahiret günü varılacak kötü bir yer vardır. O yerde cehennemdir. Onlar oraya yaslanırlar. Orası ne kötü ateşten bir döşektir. Cehennemdekilerin durumu işte budur. Bir de onlar için kaynar su ve irin vardır. Onu tatsınlar. Ve ona daha başka benzer çeşitli azaplar da vardır. O gün kendilerine azgınlıkta tabi olunanlara melekler şöyle derler. İşte bunlar sizinle beraber cehenneme tıkılacak bir grup. Tabi olunanlar da derler ki, Küfürde bizi öne sürdükleri için onlara merhaba, rahat ve huzur olmasın. Şüphesiz burada olmaları bizim yüzümüzden değil, onlar da bizim gibi ateşe yaslanacaklardır. Onlara tabi olanlarsa, hayır asıl size merhaba, rahat ve huzur olmasın. Dünyadayken bu cehennemi bize siz sundunuz. Orası ne kötü varılacak yerdir derler. Devamında, Rabbimiz dünyadayken bu cehennemi bize kim sundu ise onun ateşteki azabını kat be kat arttır derler. Yine onlar derler ki, bize ne oluyor da dünyada kendilerini kötülerden saydığımız adamları acaba neden burada göremiyoruz? Hani onlarla alay ediyorduk? Onlar hakkında yanıldık mı, yoksa gözlerimiz onlardan başka tarafa kaydı da onları gözden mi kaçırdık? Şüphesiz ki işte bu ateş ehlinin birbirleriyle tartışması elbette haktır. Resulüm, de ki, ben ancak bir uyarıcıyım ve vahid, kahhar, sıfatlarında, isimlerinde tek olan ve nefsi kahredip temizleyen, uyaran, ikaz eden Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin, ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Azizdir, gaffardır. Bütün şeref, kudret kendisine ait olan ve tekrar tekrar işlenen günahları mağfiret edendir. Resulüm, de ki, bu, Kur'an'da size anlattıklarım büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. İleri gelen melekler topluluğu olan mele alada âlâda melekler insanın yaratılışı üzerine tartışıp dururken benim aralarında neler geçtiği hakkında bir bilgim yoktur. Doğrusu bana yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor. Resulüm, hani Rabbin o zaman meleklere buyurmuştu. Muhakkak ki ben çamurdan bir beşer yaratacağım. Nihayet onu, bir insan suretinde yaratarak, ona bir şekil verip düzenlediğim ve ona ruhumdan nefh ettiğim, üflediğim zaman, hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine bütün melekler, Allah'ın ruhundan nefh ettiği insana, topluca secde ettiler. Ancak, Cinlerden olan iblis hariç. O, kibirlendi ve Allah'ın insana nefhettiği ruhu görmezden gelip secde etmediği için kafirlerden oldu. Allah, ey iblis! Celal ve cemal tecellim olarak iki elimle yarattığıma seni secde etmekten neden nedir? Kibirlendin mi yoksa Yücelerden mi olduğunu sanıyorsun? buyurdu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın, dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse çık oradan. Çünkü sen kovulmuş olanlardansın. Şüphesiz herkesin hesaba çekileceği din gününe kadar lanetim senin üzerinedir. İblis, Rabbim, o halde insanların secdeye layık olmadıklarını ispatlamam için tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, hadi sen vakti sadece bizim tarafımızdan bilinen kıyamet gününe kadar mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis dedi ki, senin izzetine yemin ederim ki mutlaka onların hepsini şaşırtıp yoldan çıkararak azdıracağım. Ancak onlardan hiçbir şeyi sana şirk koşmayan ve gönülden bağlanan ihlaslı kulların müstesna. Allah buyurdu ki, İşte bu haktır ve ben hakkı söylerim. Andolsun cehennemi, seninle olan cinlerle ve o insanlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. Resulüm, de ki, ben bu Kur'an'ı size tebliğ etmeme karşılık, sizden herhangi bir ücret istemiyorum ve ben kendiliğinden bir şey iddia eden kimselerden de değilim. Bu, Kur'an, ancak alemler için bir zikir, öğüt ve hatırlatmadır. Ve onun haberlerinin doğruluğunu kısa bir zaman sonra mutlaka hepiniz bilip öğreneceksiniz. Zümer suresi Mekke'de nazil olmuştur. 75 ayettir. Rahman ve Rahim olan rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Bu kitabın indirilmesi, aziz, hakim, bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve her işinde hikmetle hayır olan Allah tarafındandır. Resulüm, muhakkak ki biz sana bu kitabı hak ile indirdik. O halde sen de dini yalnız Allah'a has kılarak ona ihlas ile abdolup kulluk et. Dikkat edin! Şirk bulaşmamış halis din, yalnızca Allah'a abdolup kulluk yapılan dindir. Ondan başka ayrıca kendilerine bir takım dostlar edinenler, onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye olup kulluk ediyoruz derler. Muhakkak ki Allah, Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda Kıyamette Aralarında hüküm verecektir Şüphesiz Allah Kendi kendine böylesine Yalan söyleyen kafir kimseyi Hidayete erdirmez Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi Yarattıklarından Dilediğini seçerdi O subhandır. Bundan münezzehtir O vahid Kahhar, sıfatlarında, isimlerinde tek olan ve böyle söyleyen herkesi kahredecek olan Allah'tır. O, gökleri ve yeri şaşmaz bir düzen ve değişmez bir hakikatle yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüp sarar, gündüzü de gecenin üzerine örtüp sarar. Güneş ve ay onun emrindedir. Her biri belirlenmiş bir vakit olan kıyamete kadar yörüngesinde akıp gider. Dikkat edin. O azizdir, gafardır. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve tekrar tekrar işlenen günahları mağfiret edendir. O sizi bir tek nefisten, Adem'den yarattı, sonra da ondan eşini varetti. Ve sizin için hayvanlardan, erkek ve dişi olmak üzere koyun, keçi, deve ve sığırdan sekiz eş yaratıp katından bir nimet olarak size indirdi. Ayrıca sizi annelerinizin karınlarında üç katlı karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa geçirerek yaratmaktadır. İşte bu sizin Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk Onundur. Ondan başka ilah yoktur. Hal böyleyken nasıl oluyor da ona kulluktan döndürülüyorsunuz? Eğer kafir olup bunları inkar ederseniz muhakkak ki Allah sizden raniidir. Hiçbir şeye muhtaç olmayan herkesin ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu zatdır. Bununla beraber o. Kullarının küfrüne razı olmaz. Yok eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir ve O yaptıklarınızı size tek tek haber verecektir. Çünkü O göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar Bilendir. İnsana bir zarar, bir sıkıntı dokunduğu zaman hemen Rabbine yönelerek ona yalvarıp dua eder. Sonra Allah kendinden ona bir nimet verince önceden ona yalvararak dua ettiğini unutur ve insanları Allah'ın yolundan saptırmak için ona mülkünde ortak olan eşler koşar. Resulüm Böyle olanlara de ki, sen küfrünle biraz eğlene dur. Çünkü sen muhakkak ateş ehlindensin. Hiç o kafir olan kimse, geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahirete hazırlanan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi olur mu? Resulüm, de ki, hiç Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak gönül ve aklı selim sahipleri bunları tefekkür edip düşünür, anlar. Resûlüm'deki Rabbiniz buyuruyor ki: "Ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Bu dünyada Allah'ın istediği şekilde güzel davrananlara ahirette de güzellik vardır. Allah'ın arzı geniştir. Nerede iman edip güzel işler yapabiliyorsanız oraya gidin. Kıyamet günü yalnız sabredenlere mükafatları hesapsız ödenir. Resulüm ki, ''Şüphesiz ben dini yalnız Allah'a has kılarak ona ihlas ile abdolup kulluk etmekle emrolundum. Ve bana Müslümanların her şeyiyle Allah'a ve O'nun vahyine teslim olanların ilki ve önderi olmam emredildi. De ki, Eğer ben Rabbime isyan edersem elbette büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi yalnız Allah'a has kılarak ona ihlas ile abdolup kulluk ederim. Ey müşrikler! Artık siz de ondan başka dilediğinize abdolup kulluk edin. De ki, muhakkak ki kıyamet günü en çok hüsrana uğrayanlar hem kendilerini hem de ehlini ve gittiği yolda onu takip edip izinden gidenleri Hüsrana uğratanlardır. Dikkat edin! İşte bu apaçık hüsrandır. Cehennemde onların üstlerinde ateşten gölgelikler, altlarında da ateşten gölgelikler vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım! Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Tağuta, Allah'tan başka herhangi bir varlığa Abd olup kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere ise müjdeler vardır. Resulüm, o halde kullarımı müjdele. Onlar ki sözü dinlerler ve sözün en güzeli olan ayetlerime tabi olurlar. İşte onlar, Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir ve yine onlar Rabbine yönelen gönül ve akıl sahipleridir. Resulüm, o halde üzerine azap sözü hak olmuş kimseyi ve gönül itibariyle ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Öte yandan Rablerine karşı takva sahibi olanlar, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için cennette, üst üste bina edilmiş, altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Bu Allah'ın vadidir ve Allah vaadinden asla dönmez. Görmedin mi, Allah gökten bir su indirdi de onu yerdeki kaynaklara yerleştirdi, sonra onunla yeryüzünde türlü türlü renklerde ekinler çıkarıyor. Sonra o ekinler kurur da onların sapsarı olduklarını görürsün. Sonra da onu kuru bir çerçöp yapar. Şüphesiz bunda dünya hayatını anlamada gönül ve akıl sahipleri için bir zikir, öğüt ve ibret vardır. Allah'ım göğsünü İslam'a açıp da Zabbinden bir nur ve bir hidayet üzere olan kimse hiç küfründe inat edip karanlıklar içinde kalan kimse gibi olur mu? Allah'ın zikri olan ayetlerine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Allah sözün en güzeli olan ayetlerini birbiriyle uyumlu ve Bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden haşiyet duyanların, onun etkisinden tenleri ürperir, derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın hidayetidir ve Allah bununla dilediğini, hidayeti isteyeni hidayete erdirir. Allah Kimi de dalalette bırakırsa, artık onun için hiçbir hidayetçi ve hidayet yoktur. Kıyamet günü, yüzünü azabın en kötüsünden korumaya çalışan kimse, hiç ondan emin olan kimse gibi olur mu? O gün zalimlere, dünyadayken kazandıklarınızı şimdi tadın denilir. Onlardan öncekiler de, Rasullerimizi ve ayetlerimizi yalanlamışlardı ve böylece farkına varmadıkları bir yerden azap kendilerine geliverdi. Böylece Allah, dünya hayatında onlara rezilliği tattırdı. Ahiret azabıysa pek büyük ve süreklidir. Ne olurdu bunu anlayabilselerdi. Andolsun ki biz, Tezekkür ederek düşünüp anlasınlar diye bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Umulur ki takva sahibi olurlar, Allah'a karşı kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışırlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an indirdik. Resulüm de ki Allah mülkünde hiçbir ortağı olmadığına dair çekişip duran birçok ortakların sahip olduğu köle bir adamla yalnız bir kişiye bağlı olan bir adamı misal verdi. Bu iki misaldeki adamların durumu hiç bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra Şüphesiz sizler kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız.